İlal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Lat ve Uzza'ya inandığını söyle kurtul! La ilahe illallah! Bak! Kocanın başına gelenler senin de başına gelecek! Allah senin hakkından gelecektir! Ondan başka ilah yoktur! ...Muhammed de onun kulu ve Resulüdür. Ver şu Ben sana gösteririm. Al bakalım. Hı? La ilahe. illallah. Allah. Anne. Ebu Bekir yetiş. Ümeyye bin Halef Bilal'i öldürmek üzere. Ne diyorsun? Kaç gündür işkence ediyordu. Bugün göğsüne iki adamın zor taşıdığı... ...kocaman bir kayayı kondurdu. İmanından dönene kadar başından ayrılmayacağını söylüyor. Bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter? Hadi kalkın, bu adamla anlaşamayacağım. Gücümün yetmeyeceği işleri bana yükleme. Bu işten vazgeçmezsen sana zarar verecekler. Peygamberimizin bu sözler karşısında gözleri doldu. Ve ey amca, Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar... Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla bundan vazgeçmeyeceğim diyerek odadan çıkmak üzere yöneldi. 11. bölüm. Kureyş müşrikleri Hz. Muhammed'in davetinin önüne geçmek için Ebu Talib'e farklı teklifler sunmaya başlamışlardı. Bir sabah Ebu Talib'le görüşmek için evine geldiler. Selam sana İbul Talip. Merhaba. Hayırdır bu saatte niye toplandınız böyle? Seninle görüşmek istiyoruz. Müsait misin? Neyle ilgili? Yeğeninle ilgili. Hmm. Buyurun geçin içeri. Evet sizi dinliyorum. Muhammed'le olan sorunumuzu ancak seninle çözebiliriz. Sen önümüzde durduğun müddetçe bu iş bir sonuca bağlanmayacak. Çıkar dilinin altındaki baklayı. Sana bir teklifimiz var. Bu Umare bin Velid, Kureyş gençlerinin en güçlüsü, en kuvvetlisi, en yakışıklısı ve en ahlaklısıdır. Hem de şairdir. Onu al kendine evlat edin. Çok faydasını görürsün. E sonra? Buna karşılık sen de bize Muhammed'i teslim et. Bu ne biçim bir teklif? Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı? Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı. İnsaf bunun neresinde? Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun. Artık ok yaydan çıktı. Siz haddinizi aştınız. Muhammed'i bize teslim et ne demek? Karşılığında adam vermek nasıl bir cüret Elinizden geleni ardınıza koymayın Bir daha da bana böyle bir saçmalıkla gelmeyin Sen bilirsin Biz seni çiğnemek istemediğimiz için uzlaşma yolunu seçtik ama Reddettin Kalkın gidiyoruz Hadi güle güle Muhammed'e her an bir suikast düzenleyebilirler. Bir an önce tedbir almam lazım. Önce onun güvenliğini sağlamalıyım. Sonra da adamlarımı toplamalıyım. Zeyt, buraya gelir misin? Buyurun, bir isteğiniz mi var? Muhammed'i gördün mü? Evet, haremden çıkmış evine doğru gidiyordu. Ona söyle evine girsin ve benden haber alana kadar dışarı adımını atmasın Peki hemen gidiyorum Aliye de söyle siz ikiniz yanından ayrılmayın Tamam Cafer sen de Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına haber ver derhal toplansınlar Ebu Talib'in çağrısı üzerine Ebu Leheb hariç tüm aile toplandı Herkes bu ani toplantının sebebini merak ediyor. Ey Haşim oğulları, ey Muttalip oğulları. Sizi buraya önemli bir mesele için topladım. Yeğenim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece kabilemizde değil, tüm Araplar içinde emsali bulunmayan biridir. Şu anda savunduğu dava yüzünden Mekke ahalisi ona cephe almış durumda. Biz kardeşlerimizi ve akrabalarımızı zalimlerin insafına terk etmeyiz. Mekke'nin ileri gelenleri şu anda oturmuş kardeşimin oğlunu nasıl öldüreceklerini planlıyorlar. Gökler ve yer şahidim olsun ki kanımın son damlasına kadar savaşmadan onu onlara teslim etmeyeceğim. Sizlere de yakışan akrabanıza sahip çıkmanız... ...namusumuzu, izzetimizi çiğnetmemenizdir. Buna nasıl cüret eder? Bizim kanımızdan birini öldürecekler... ...biz de sessiz kalacağız öyle mi? Vallahi asla teslim etmeyiz. Görüyorum ki hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman eli silah tutan herkes silahlanıp yanıma gelsin. Birazdan haremde toplanacağız... Tüm kabile sanki savaşa gider gibi silahlanarak Ebu Talib'in yanında toplandı. Ebu Talip peygamberimizin elinden tutarak onu Kabe'ye götürdü ve kalabalığa şöyle seslendi. ''Ey Kureyş topluluğu! Kulağıma bazı haberler ulaştı. Gizlediğiniz niyetler aşikar oldu. Bilin ki Muhammed'i öldürecek olursanız sizden kimse sağ kalmaz.'' Tüm akrabaları Muhammed'in arkasındadır Ona zarar vermek gibi bir niyetiniz varsa Kanımızın son damlasına kadar sizinle çarpışırız İşte Haşim oğulları İşte Muttalip oğulları Ben Ebu Talip bin Abdülmuttalip Ve arkamda kabilem Muhammed'i korumaya amd iştik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız Haydi davranın Ebu Talib'in bu kararlılığını gören müşrikler geri adım atmak zorunda kaldı Çünkü aksi takdirde büyük bir iç savaş yaşanacaktı Hac mevsimi yaklaşıyordu Arabistan'ın pek çok bölgesinden gelen insanlar, Kabe'deki putları ziyaret ediyor ve Mekkelilere yüklü miktarda para bırakıyorlardı. İçlerindeki bu huzursuzluk onların kazançlarının azalmasına sebep olacaktı. Bu sebeple kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kureyş'in yaşlılarından Velid sözü aldı. Aramızda peygamberlik iddia eden bir adam var. Eğer ona inananlar artarsa buradaki ticaretimiz sona erer Onun kabul görmemesi lazım Sizden kiminiz ona kahin, kiminiz şair, kiminizse sihirbaz diyor Bunların hepsini birden duyan insanlar hiçbirine kulak asmayacaktır Bu sebeple gelin bir söylem birliğine varalım Hepimiz aynı şeyi söylersek inandırıcı olur Ne diyelim, ne diyelim peki? Önerin nedir? Ona kahin diyemeyiz çünkü onu gören insanlar onun öyle olmadığını anlayacaklardır. Onda kahinlerin özelliği yok. Ona inanmazlar. Ona şair de diyemeyiz çünkü Arapların çoğu şiirden anlar. Edebiyatın inceliklerini bilirler. Onun sözlerini dinlediklerinde bunun bir şiir olmadığını anlayacaklardır. Ne söyleyelim de inandırıcı olsun. Onun sözlerine olsa olsa sihirdir diyebiliriz. Baksanıza. İnananları akrabalarından koparıyor, anne babasıyla arasını bozuyor, kardeş kardeşe düşüyor. Hem ona sihirbaz dersek, insanlar onu dinlemekten sakınırlar. İyi fikir, en makulü bu. Bence de. Sihir değil. Sihir değil. Bu karar üzerine kureyş müşrikleri Mekke sokaklarında Muhammed ancak bir sihirbazdır. Sözlerine kulak vermeyin, siz de büyülenirsiniz diyerek gezmeye başladılar. Müslümanların sayısının sürekli artması, müşriklerin de düşmanlığını arttırıyordu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri toplanmış, Hazreti Muhammed'i nasıl alt edeceklerini konuşurlarken, Peygamber Efendimiz Kabe'ye geldi. Doğu köşesine gidip hacerül Esved'i öptü ve tavaf etmeye başladı. Resulullah kendilerine her yaklaştığında ona hakaret ediyor ve türlü eziyetler ediyorlardı. Ney! Duyuyor musun bizi? Senin getirdiğin gibi bir belayı kavmine getiren başka adam yoktur. Lanet olsun sana. Hızlarını alamayan müşrikler ellerini aldıkları toprakları peygamberimizin yüzüne savurmaya başladılar. Ebu Cehil Resulullah'ın önüne dikilerek ve bulabileceği en iğrenç ifadelerle ona hakaret etti. Peygamber Efendimiz durdu. Sadece onun gözlerinin içine baktı. Tek bir kelime dahi söylemedi Bu arada olan biteni Uzaktan izleyen bir kadın vardı Ne yapıyorlar bunlar böyle Nasıl bir kim bu Piyatama karşılık onlarca adam Hele şu Ebu Cehil Ne kadar çirkin ifadeler kullandı Bunu Haşim oğullarından birine söylemeliyim Şu yaklaşan Hamza mı Göremiyorum ki Biraz yaklaşsın ha, Evet o Aslan harcısı Hamza yana boyuna takmış, kılıcanı kuşanmış olduğuna göre avdan dönüyor. Hem de Muhammed'in amcası. Çok iyi oldu bu. Ona anlatmalıyım durumu. Ey Ümare'nin babası! Sana diyeceklerim var. Buyur, söyle. Ne diyeceksin? Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebul Hakem'in yaptıklarını görseydin dayanamazdın. Ne yaptı? Onu tavaf yaparken rahatsız etti. Kendisine türlü işkenceler yaptı, sövdü, saydı ve gitti. Söyledikleri ağza alınmaz şeylerdi. O ne karşılık verdi? Hiç cevap vermedi. Bu söylediklerini gözünle gördün mü? Evet gördüm. Hamza ağırbaşlı, dost canlısı bir insandı. Bununla birlikte Kureyş'in en cesuruydu. Öfkelendiğinde son derece amansız olurdu. Güçlü bedeni öfkeden sarsıldı ve bu his onun uzun zamandır süren kararsızlığına son noktayı koydu. Atını hızlıca sürdü ve Ebu Cehel'in yanına vardı. Elindeki yayı Ebu Cehel'in kafasına indi. Al sana bakalım. Ah, senin hakkın bu. Doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. E, ne yaptın sen? Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş. <gülüyor> Yanlış anladın beni Hamza. Hey, neler oluyor? Aslında nasıl yapar? E gidip haddini bildirelim. Ebu Cehil Hamza'nın düşmanı olmasını istemiyor. Bu sebeple kendisini korumak üzere ayağa kalkan masum oğullarına oturun diye işaret etti ve şöyle dedi: Ebu Umare'ye karışmayın. Vallahi ben onun kardeşinin olma kötü sözler söyledim. Ebu Cehil Hamza'nın çıkışının öfkeden olduğunu biliyor. Onun dinini terk etmeyeceğini umuyordu. Kanayan başının acısını aldırmadan oradan uzaklaştı. Halbuki Hamza uzun zamandır yeğeninin anlattıklarını düşünüyor, kainatın yaratıcısının dört duvar arasına sığdırılamayacağına inanıyordu. Ebu Cehil'in bu hareketi Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun İslam'a gelişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Hz. Hamza, peygamberimizin kendinden üç yaş büyük amcasıydı. Hazreti Hamza, bu andan sonra hayatını İslam'a atayacaktı. Müşriklerin ileri gelenleri, peygamber efendimizin yaptıkları eziyetlere rağmen davasından vazgeçmediğini görünce, Darun nedvede toplanmışlardı. Ve Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah'la konuşmak üzere gönderdiler. O şöyle söze başladı. Ey Muhammed, vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın, bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kain çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse, Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim. Eğer istediğin malsa, seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım. Allah Resulü onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Ben getirmiş olduğum şeyi sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Aksine Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin Risaletini tebliğ ettim ve yalnızca samimi davrandım. Eğer size getirmiş olduğumu benden kabul ederseniz, işte bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Şayet reddedecek olursanız, benimle sizin hakkınızda Allah bir hüküm verene kadar Allah'ın emrini yerine getirmek için sabrederim. Ve şu ayetleri okuyarak devam etti. Hâmîm. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi at ve semut kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Peygamberimiz Fussilet suresini ağır ağır okuyor. Utbe hiçbir şey demeden hayretle onu dinliyordu. Resulullah secde ayeti geldiğinde secde yaptı ve Utbe'ye dönerek ''Artık Rabbinden gelen kelamı işittin, onunla baş başasın.'' dedi. Utbe'nin hali çok değişmişti. Okunan ayetlerin tesirinden kurtulamıyordu. Arkadaşları ondaki farklılığı görünce çok şaşırdılar. Vallahi sen buradan ayrıldığın gibi dönmedin Eyüp Sözünden anlaşılıyor ki... ...Muhammed'in sözleri seni büyülemiş. Yoksa din mi değiştirdin? Ben ona benzer bir söz dinlememiştim. O asla bir şiir, sihir veya kehanet değildir. Beni dinlerseniz bu adamı bırakın. Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakın. Araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok... Eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız. Ey Velid'in babası! Gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın? Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. Ama onlar da vazgeçmeyeceklerdi. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.